Yüce Allah'ı kabul eden evet. ve Peygamber Efendimizi kabul etmeyenin hükmü, durumu evet. nedir demiş hocam? Şimdi tabii e, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldikten sonra diğer dinlerin hükümleri iptal edildi. Hı hı. Ve bir insanın Müslüman olarak kabul edilmesi için, Müslüman evet. olarak kabul edilmesi için mutlaka Cenab-ı Hakk'a inanması gerektiği gibi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a, Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'e de inanmalı. Ve Hazreti Muhammed'in getirdiği bütün esaslara inanmalıdır. Eğer Hazreti Peygamber'e inanmazsa o insan Müslüman sayılmaz. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette diyor ki Cenab-ı Hak men يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Kim İslam'dan başka bir din ararsa, arayışı içerisinde olursa kesinlikle kabul edilmeyecektir deniliyor. Yine Bakara Suresinde bir ayet var. İşte Yahudiler, Hristiyanlar her biri kendilerinin cennete gireceğini söylüyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki: Bela, men esleme vechhu lillâh ve muhsin felehu ecru rabbi." Kim hakkıyla bütün bedenini, bütün benliğini Allah'a teslim ederse, yani Müslüman olursa. Hac suresinde İbrahim Peygamber Aleyhisselam İbrahim Peygamber ilgili bir ayet var. Orada da İbrahim Peygamber'in diliyle Cenab-ı Hak diyor ki: "Huve kumul müslimîn." O size Müslüman ismini verdi. Özetle yani bir insan ahirette cennete girebilmesi için mutlaka ve mutlaka imanın iki tane temel rukunu, yüce Allah'a inanmak ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak. İkisine inanmadığı takdirde ahirette cennete gidemez. Dolayısıyla bazı insanların günümüzde işte ehli kitap da cennete gidecek Hristiyanlar şu hadis-i naklediyorlar evet. hocam. Ben galâ lâ illallah evet. ilal-dâhral cennet. Evet. Yani o zaman bu orada da problem var. Bunu böyle anlamamalıyız, doğru mu? Mutlaka. Yani bize düşen konu hakkındaki ayetlerin tamamını ve konu hakkındaki hadislerin tamamına inanmaktır. Hatta o buyurduğunuz ifade ettiğiniz hadis-i şerifte bile kim la ilahe derse cennete gidecek la ilahe illallah demek Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunda kabul, kabul etmek, etmeyi etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'siz cennete girmek mümkün değildir. Yani bir Hristiyan Yahudi kim olursa olsun Hazreti Peygamber'i işitmişse bu da önemli işitmişse mesela öyle yerler vardır ki belki Hazreti Peygamber işitmemiş Yine İmam Gazali Hazretlerinin El Feysalu Tefriqa Beyne Ehli'l Hak ve Zenadika isimde çok güzel bir kitabı vardır. Yani İslam'la, Müslümanlıkla e, İslam dışı olan şeyleri karşılaştırdığı, hangi durumda insanın İslam dairesinin dışına çıktığını ifade eden. Orada ehli Kitabı 3'e ayırır. Ehli kitabı yani Yahudi ve Hristiyanları üçe ayırır. Birincisi İslam'dan haberdardırlar. Hazreti Muhammed'i duymuşlardır ve onların o duyguları araştırmaya sevk edecek şekilde kuvvetli olmuştur. Yani öyle duymuştur ki araştırayım diyecek şekilde bir dürtü oluşmuştur. Bu insanlar eğer Hz. Peygamber'e inanmamışsa kesinlikle kurtulamayacak. İkinci sınıf insanlar hakikaten Hz. Peygamber'e duyamayacak derecede ötededirler, hiç duymamışlardır. Ancak Hristiyan olarak yaşıyor. Mesela Latin Amerika ülkelerinde öyle insanlar var ki Hristiyandır, kendi dinin ilkelerine göre yaşıyordur, akşama kadar meşgul, tablacılıklı uğraşıyor, çiftçilikle uğraşıyor. Yani... Ekmek parasının peşinde. Başka bir şeyi araştıracak bir imkanı da yok. Ve İslam'dan da bir haber bu İslam'dan arada. İslam'dan da bir haber. Böyle bir insan olduğunu düşünün. E bu insan inşallah kendi dininin esasına göre yaşayacaksa kurtulacaktır. Üçüncü grup bir insan var. Hakikaten bu önemli. İmam-ı Gazali'nin tasnifine göre. Bunlar Hazreti Peygamber'i duymuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işitmiştir. Ancak kötü işitmiştir. Mesela bugün batıda öyle insanlar var ki özellikle maalesef ve maalesef işte Taliban'ın yaptıkları, şu DAEŞ'in yaptıkları, İslam'ı kötü temsil eden insanların yaptıkları sebebiyle ki emin olun bunların arkasında yine Avrupa'nın kendisi vardır. Kendi yazıyor, kendi çiziyor ve kendi oynuyor, oynatıyor. Yani sırf oradaki insanları İslam'dan uzaklaştırmak için onların oyunlarına Çünkü İslam'a bir yönelme de var yani Mutlaka bize? var, mutlaka. Yani şu an kendi haline bıraksalar emin olun 100 sene sonra batıda Hristiyan kalmaz Allah'ın izniyle. Ancak çeşitli desiselerle, hilelerle bu oyunları oynuyorlar insanları uzaklaştırmak için. Yani batıda öyle insan var ki Hazreti Muhammed'i duyuyor doğru Kur'an'ı duymuş ama onun o bilgisi veya duymuş olduğu, duymuşluğu onu araştırmaya sevk edecek kuvvetli değil. Veya kötü duymuş. İmam Gazali diyor ki inşallah bunlar da kurtuluş İnşallah. Ama özetleyelim Hazreti Muhammed'siz insanları cennete koymaya çalışmak indi bir görüştür, keyfi bir görüştür ne Kur'an'a dayanır ne de sünnete dayanır. İnşallah. Böyle bilmek lazım.